2. Kürdistan üzerinde mücadele, savaş ve terör Kürdistan'ın ceokültürel ve stratejik konumu belki de tarihte üzerinde en çok mücadele, savaş ve terörün insanları korkuyla yönetme amaçlı şiddet yürütüldüğü ülke haline gelmesine yol açmıştır. Dördüncü Buzul döneminden sonra yaklaşık 20 bin yıl öncesinde başlayan mezolitik ve ardından gelişen neolitik kültürün ana bölgesi tahminen bugünkü Kürdistan bölgesidir. Bunun nedenlerini çeşitli konularda belirttik. Mezolitik ve neolitik kültürün en çok geliştiği merkez olması dört bir yanında yaşayan daha ilkel kültür dönemindeki toplulukların akınını beraberinde getirmiştir. Toplayıcılıktan tarla üretimine geçiş, daha bol ürünlere yol açtığından nüfus yoğunlaşması beklenebilir. Tarihsel kanıtlar bu dönemlerde nüfus artışını açıkça göstermektedir. Yerleşik yaşam ve köyleşmenin gelişmesi, tarla, bağ ve bahçe kültürünün gelişimini daha da hızlandırmıştır. Bu durum doğal olarak verimli toprak, bitki ve hayvan alanları üzerinde zaman zaman çatışma etkeni de olabilmektedir. Sosyal içerikli ve ekonomik amaçlı çatışmanın bu tarz gelişimi kuvvetle muhtemeldir. Yine eldeki kanıtlar bu dönemden kalma bazı köy yıkıntılarını göstermektedir. Tarihin ilk kapsamlı sosyal ve ekonomik mücadelesinin açıklanabilir nedenlerle Kürdistan üzerinde boy vermesi hayli düşündürücüdür. Lübus hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla yoğunlaşma, güneyde bugünkü Arabistan ve Kuzey Afrika'dan, doğuda İran ve daha doğusunda, kuzeyinde Kafkasya'dan, ve batısında Anadolu'dan gelen çeşitli topluluk akımlarıyla artmaktadır. Tıpkı bugünkü Avrupa ve Kuzey Amerika'ya olan insan akımları gibi. Tarihin ilk büyük sosyal içerikli ve ekonomik amaçlı insan selleri yaklaşık 15 bin yıl boyunca insanlık için bir güneş ülke rolünü oynayan bugünkü Kürdistan'a yönelik olmuştur. Doğal olarak bu kadar uzun süre, Güneş ülkesi rolünü oynamak üzerinde büyük çekişme ve çatışmaların oluşmasına da neden teşkil edecektir? Neolitik kültürün yaklaşık 90 bin yıl önce yoğun özümlenmesinden sonra bu sefer tersi bir nüfus hareketinin gelişmesine yol açmıştır. Eldeki veriler yaklaşık bundan 7 bin yıl öncesine geldiğimizde Neolitik kültürün hem fiziki insanlarıyla birlikte hem de kültürel sadece etkisel olarak Atlas Okyanusu'ndan Doğuda Çin Pasifik kıyılarına, kuzeyde Sibirya'ya, güneyinde Kuzey Afrika'ya kadar yayıldığını göstermektedir. Böylece Neolitik'in doğuş merkezi üzerindeki yoğunlaşma azalmıştır. Yaklaşık bundan 7000-5000 yıl, M.Ö. 5000-3000 öncesinde Kürdistan üzerinde Aryen dil ve kültür grubunun iyice şekillendiği klan ve kabileler toplumundan aşiret toplumuna geçildiği tahmin edilmektedir. Aşiret toplumu daha büyük bir insan topluluğunun sıkı örgütlenmesini ve eylemini beraberinde getirmektedir. Klan ve kabile toplumları 20-50 arası kişiyi teşkil ederken aşiret toplumu yüzlerce kişiyi organize edebilmektedir. Bu durum sosyal ve ekonomik sorunların şiddetlenmesi halinde aşiret toplulukları arasındaki mücadelenin de büyüyebileceğini göstermektedir. Bu dönemden kalma arkeolojik veriler bazı köylerin tamamen yıkımı, Sosyal çatışmaların şiddetlendiğini Ama bunun daha çok iç nedenlerden Kaynaklandığını göstermektedir Verimli toprak ve akarsuların Üzerinde büyüyen nüfus Ve komşuların tamahı Kavganın ekonomik nedenlerini Oluşturmaktadır Bu mücadeleler sonucunda Çeşitli aşiret boylarına ait Sınırların oluştuğunu tahmin edebiliriz Aşiret bölgelerinin kökenlerini Böylelikle M.Ö. 4000 yıllarına kadar Dayandırmak olasılık dahilindedir Aşiretlerin ortak mülkiyetindeki ekim ve yayla alanları ayırt edilebilmektedir. Yine aşiretlerin kendilerine özgü dil-lehçe grupları ve kültürel çeşitlenmenin geliştiği tahmin edilebilir. İlk müzik ve oyun temaları kapınç kültü şekillenebilmiştir. Bulunan birçok heykelciğin kadın figürlü olması ana evcil kültünün ağırlığını yansıtmaktadır. Bu dönemi sosyal içerikli, ekonomik amaçlı mücadele dönemi olarak tanımlayabiliriz. M.Ö. 3000-2330 dönemi aşağı Mezopotamya-Sümer uygarlığının doğuşunu ve tamamlanışını ifade eder. Mücadeleler savaş boyutuna varmıştır. İnsanlık tarihinde ilk defa ekonomik değerlerin önceden planlanmış askeri güçle zorla ele geçirilmesi, talan edilmesi geleneği doğmuştur. Savaşçı iktidar gücü özünde bir talan gücüdür. Kılıp olarak takınılan tanrısallık, kutsallık, kahramanlık gibi sıfatların arkasında gasp ve talan gizlidir. Kürdistan bu uygarlığın ana doğuş kaynaklarından biridir. Sümer uygarlığının ve tüm insanlığın ilk yazılı destanı olan Gılgamesh destanı, Kürdistan'a yapılan bir talan seferini öyküleştirmektedir. Uruk'un yarı kahraman ilk krallarından Gılgamesh'in, Şehir uygarlığın simgesi olan, fahişeleştirilmiş kadın yoluyla baştan çıkardığı Enkudu adlı barbar yardımıyla Kürdistan'a doğru sefere çıkması destanın ana konusudur. Enkudu aslında dağdan şehre inerek hakim güce işbirlikçilik eden yüksek dağlıların, kurtilerin ilk örneğini temsil etmektedir. Ülkesini işgal ettirmeye öncülük etmektedir. Bunun karşılığında kral devlet sofrasında ...yemekli ve kadınlı yaşama alıştırılmaktadır. Kürt ne bilir bayramı, hor hor içer ayranı deyimi... ...bu dönemlerden kaynaklanmaktadır. Belki Gılgamesh'in kendisi de yüksek dağlı kökenindendir. Çünkü Gılgamesh, büyük camız, öküz gibi adam anlamına geliyor. Kürdistan tarihinin bu tür hainlerle dolu olması tesadüf değildir. Sümerler, orman kerestesi, yontma taş ve madenlerine... ...şiddetle ihtiyaç duyduklarından askeri seferlerini sık sık kuzeye yapmak durumundaydılar. Bugün de son Irak krizinde gördüğümüz savaşlar aslında geçmiş tarihi de özetlemektedir. Kürdistan üzerinde işgal, istila ve talan sürecine ilk defa uygarlık güçlerinin katılması niteliksel bir gelişmedir. Aşiret, kabile ve klan gibi etnik toplumlar üzerinde devletleşmiş güçlerin talanı köleleştirme seferi gerçekleştirilmektedir. Daha önceki dönemlerde mücadeleler kendini koruma, akarsuları elde etme, verimli arazileri kazanma amaçlı iken, uygarlık döneminde başta köreleştirme ve talan amaçlı olmaktadır. Planlı insan öldürme veya esirleştirmeye odaklanmıştır. Daha önceki dönemden kalma, dört yandan alana yönelme ve alandaki kültürü dışarıya taşırma hareketleri de devam etse gerek. Hurilerden kalma arkeolojik bulgular... Bu dönemin sosyal mücadele ve savaşlar gerçeğine ışık tutmaktadır. Savunma sistemleri, kahramanlık öyküleri mücadele ve savaşların varlığına kanıttır. önce 2000'lerde İran, Kafkasya, Anadolu ve Arabistan üzerinden sürekli istila grupları akın etmektedir. Sümer kent surları ve Hurri kaleleri bunlardan korunmayı amaçlamaktadır. Yüksek dağlara sığınma, zaten dağların doğal kaleler gibi korunmaya imkan vermesinden ötürüdür. Dağ eşittir, Kürtlerin etnik varlıklarını koruma üssü. Gerçeği budur. Kürt ataları adeta boydan boya bir kale gibi duran, Kürdistan dağlarının doruklarını mesken tutarak, binlerce yıl sel gibi her taraftan akan işgal, istila ve çapulun şerrinden kendilerini korumaya çalışmışlardır. Ovalık alanlarda şehir uygarlıklarını fazla geliştirememiş olmaları bu tarihsel gerçeklikle yakından bağlantılıdır. Milattan önce 2000-1000 döneminde Kürdistan üzerindeki istila seferlerine yeni ögelerin katıldığını görmekteyiz. Orta Anadolu'da kurulan Hitit krallığıyla Kafkasya'dan İskit adı verilen barbar topluluklar hem Hurri Mitanni uygarlığına hem de daha güneyde zengin Babil ve Asur şehirlerine yönelik ...istila sürecine katılırlar. En sıkışık durumda kalan yine Kürt atası gruplardır. Çünkü eskiden sadece güneydeki Sümer, Babil, Asur devletleri saldırırken... ...buna kuzeyden Hitit devleti ve çok savaşkan İskit barbarları da katılmaktadır. İran'dan Pers kabileleriyle batıdan Lovi etnik grupları da sıkıştırmaya katılmaktadır. Hem zenginlik üreten bir alan olması hem kurulan yeni uygarlıklar arası geçiş bölgesinde durması Kürt ve Kürdistan için tam bir ikilem teşkil etmektedir. Yaşamak için sürekli direnişçilik ve işbirlikçilik, hem direniş hem işbirlikçilik gelişmektedir. Hiyerarşik üst tabaka işbirliğine oynarken diğer alt kesim sürekli direnmek durumunda kalmaktadır. önce 1600'lerdeki yazılı belgelerde bir Kürt beyliği muhtemelen bugünkü Elbistan'da kurulmuş olsa gerek... Hititlerin ilk kurucu prensi Anita'ya şöyle seslenmektedir. "Bir alçak seni yetiştirdik oraya bey yaptık derlediğin savaş sürülerinde sınırlarımıza gelip bizi sürekli rahatsız edesin diye değil derdiğin sözlere layık olmaya çalış. Bu anlama gelen yazıtlar aslında Hurrilerden derindiğine etkilenmiş Hitit krallığının yavaş yavaş büyüdüğünü ve yanlarında yetiştikleri Hurri-Mitanni boylarını tehdit etmeye başladıklarını göstermektedir. Yine ünlü Hitit kralı Şopili Lumma Mitanni kralı Mativaza'ya şöyle demektedir. Milattan önce 1300'ler civarı. Sana kızımı veriyorum. Artık evladım sayılırsın. Bir daha isyan etme. Rahatsızlık yaratma. İyi ülkende rahat yaşamaya çalış. Arkanda ben varım. Aralarındaki çatışmalara rağmen siyasi evlilikler yoluyla nasıl barış ve akrabalıklar oluşturmaya çalıştıklarını da görmekteyiz. Bu dönemde Korkunç Asur gücü sahneye çıktığında Hitit-Mitanni ittifakına ihtiyaç vardır. Daha ilginç olan Mısır'ın ünlü kraliçesi Nefertiti'nin Mitannililerden gitmiş olmasıdır. Tarihin hareketli bir dönemi olan milattan önce 1500'ler civarı bu yönlü birçok diplomatik, siyasi anlaşma kadar savaşlara da tanıklık etmektedir. Milattan önce 1596'da ünlü Babil, Hitit ve Hurrilerin ortaklığıyla işgal edilmiştir. Ünlü Kadeş Savaşı ve Barışı'nın milattan önce 1280'lerde gerçekleştiği sanılmaktadır. Hazreti İbrahim'in Urfa Nemrut'tan kaçışının 1650'lerin, Musa'nın Mısır Firavun'dan kaçışının milattan önce 1300'lerin başında olduğu tahmin edilmektedir. Ünlü Hamurabi milattan önce 1750'lerde yaşamıştır. Dönemin savaş ve barışla dolu bu yüzyıllarında Kürdistan merkezi alan rolündedir. Kürdistan üzerinde savaşların eksik olmadığı ülkedir. Yaklaşık olarak M.Ö. 1330 dönemlerinde Mezopotamya merkezli uygarlıkların son büyük aşaması yaşanır. Tarihin belirleyici gücü olarak Asur İmparatorluğu sahnededir. Babil Ninova rekabetinde öncülük Ninova'ya geçmiştir. Asurlar komşularına dehşet saçmakla ünlenmişlerdir. İnsan kellelerinden harman yapmak, duvar çekmek, kale yapmak deyimleri Asur imparatorlarının namı diğer özellikleridir. Savaş seferlerinin en amansızları Kürdistan içlerine, Suriye ve Mısır'a yöneliktir. Anadolu'nun batısına kadar etkilerini yayabilmişlerdir. Bu dönemde Hititler milattan önce 1200'lerde Trakya kökenli Firikler tarafından dağılmış, yerine Torosların güneyinde küçük şehir krallıkları kurulmuştur. Kürdistan'da ise bugünkü Botan alanında Önce Nairi Konfederasyonu, tahminen M.Ö. 1200-900, onun dağılmasından sonra ünlü Urartu Devleti kurulmuştur. M.Ö. 870-606 Asurlar, Hitit sonrası kurulan bu devlet ve beylikler üzerine amansız seferler düzenlemiştir. Başta taş kabartmalar olmak üzere birçok kalıntı savaş sahnelerini canlandırmaktadır. İnsan kesik kafalarını taşımak alışılageldik bir yöntem oluyor seferlerin en önemli nedeni yine kereste, maden ve ticaret yollarını ele geçirmektir. Urartular bu saldırıları durdurmayı başarmışlardır. Savunmada ünlü oldukları anlaşılmaktadır. Metler bu dönemde daha doğuda, bugünkü İran Kürdistanı'nda Urartu örneğinden de yararlanarak kendi varlıklarını güçlendirmekte, siyasi oluşum ihtiyacını kavramakta ve Asurluların doğu seferlerine karşı koyarak güç toplamaktadır. Tarihte ünlü 300 yıllık direniş ve hazırlık aslında Urarto dönemini ve güçlenmesini ifade etmektedir. Asur'u yenmek bugünkü Irak'ın ABD'yi yenmesine benzer. Dolayısıyla çok güçlü hazırlıklar ve taktik yenilikler gerektirir. Sonunda ünlü MET komutanı Kıyakser ve Babilli mütefekki Nabukadnezarla birlikte Ninova'yı yakıp yıkarak varlığını sona erdirirler. Milattan önce 612'de Metler tahminen milattan önce 715-550 yıllarında Ekbatan, bugünkü Hamadan merkezi imparatorluğa yakın bir siyasi oluşum kurmayı başarmışlardır. Bu Kürt niteliği daha güçlü oluşumdur. Kuzeyden İskitlerin, güney ve doğudan akraba boylar olan Pers kabilelerinin saldırıları güçlenmelerini engellemiştir. Ünlü komutan Harpagos'un ihaneti ve Pers işbirlikçiliği, iktidar gücünün Med kralının yeğeni olan Kairos'un eline dolayısıyla Pers kabile hiyerarşisine geçmesine yol açmıştır. Pers İmparatorluğu Med'lerin devamıdır. Bir nevi ortak devlet oluyor. Yine çatışma alanı çoğunlukla İskit istilası altındaki Kürdistan'dır. Kayros'un ölümü bile bu alandaki İskitlerle savaşla gerçekleşiyor. İmparatorluğun daha güvenli bir alan olan Güneydoğu Medya'ya doğru kayması kuzeyden gelen barbar akınlarından etkilenmektedir. Darius'un Büyük Dara M.Ö. 520-485 Büyük İskit Seferi bu belayı kökünden halletmek amacıyladır. Anadolu boydan boya 200 yılı aşkın M.Ö. 530-330 süre Pers-Med İmparatorluğunun elinde şekillenir sırasıyla Frigya, Lidya ve Likyia'nın siyasi varlığına son verilip tüm Ege kıyılarında kurulan şehirler denetime alınır. Denilebilir ki bu dönemde Kürdistan, Medya uygarlaşma yolunda sakin bir yaşama kavuşur. Ataerkil ailenin güçlenmesi, güçlü Med aşiret yapısı, Pers ordusunda da Metlere ayrıcalıklıklar. Mısır'ın da fethedilmesiyle milattan önce 525 uygarlığın ana merkezi Met ve Pers bölgelerine kaymıştır. Babil yarı bağımlı bir statü altında hala uygarlığın kültürel başkenti durumundadır. Tarih Helen ve Makedon aristokrasisinde Anadolu'yu tamamen fethetme ve böylelikle hem büyük Met-Pers tehlikesini ortadan kaldırma hem de hiç görmedikleri kadar zenginliklerine el koymanın bir tutku haline geldiğini kaydetmektedir. Gece gündüz bunun hayalini kurmakta ve siyasi tartışmasını yapmaktadır bunu başarmanın en büyük tanrısal iş olduğu müşterek inanç olmaktadır. Büyük düşünür Aristo, M.Ö. 385-320, bu inancı ve bilinci öğrencisi olan Makedon Kralı Filipinoğlu, Büyük İskender'e sürekli aşılamaktadır. Doğu insanlarını hayvan gibi görme ve karınca gibi ezme fikri, büyük ihtimalle Aristo tarafından İskender'e aşılanmıştır. İskender, bu atmosfer içinde ve hocasının sıkı eğitim altında yetiştikten sonra çok genç yaşta babasının öldürülmesinden sonra önce Helen birliğini ve sonra Makedonya etrafındaki boyları birleştirdikten sonra tarihin seyrini değiştiren Doğu Seferine açılır. Adeta Büyük Darius'a Büyük İskender olarak yanıt vermektedir. Bilindiği üzere döneminde yıldırım seferleri diyebileceğimiz savaşlarla... ...insanları adeta karınca gibi ayağı altında ezip... ...ta Hindistan Gansh nehrine kadar gider. Zapt etmedik yer bırakmaz. En ünlü savaşı Gavgamala, M.Ö. 331... ...bugünkü Erbil civarında olan Arbela'da geçer. Pers İmparatorluğu büyük savaş içinde düşer. O dönemin kültürel başkenti olan Babil'e tekrar döndüğünde şanına yaraşır işler yapmaya devam eder Doğu Batı sentezinin sembolü olarak 10 bin Balkanlı savaşçı erkekle 10 bin Med ve Pers zade kızlarını bir seferinde evlendirir Yendiği son kral olan 3. Darius'un kızı kendisine düşer Bu sefer Batı'da yeni doğmakta olan Roma Cumhuriyeti üzerine yürüme hazırlığı yaparken bataklık sivrisineklerinden kaptığı mikropla çok genç yaşta ölür Kürdistan'da İskender'in izleri çoktur Bitlis, komutanlarından Vallisten kalmadır. Zavros dağlarını bir gerilla gibi aştığı söylenebilir. Askerlikte İskender'in bir yarı tanrı olduğu söylenebilir. Bu seferlerle Kürdistan, yeni bir iklemin kıskacına girecek meşhur Doğu-Batı çatışmasının merkezi alanı olacaktır. İran'da Persler yerine kurulan Part, M.Ö. 250-216 İmparatorluğuyla İskender sonrası Helen krallıkları arasındaki çatışmaların Ağırlık merkezi yine Kürdistan'dır. Devreye Ermeni krallıkları da girmiştir. Fetih hakkı tüm hakların temeli olarak elden ele geçer. Dicle-Fırat kıyıları kalelerle donanır. Tüm kentler kale ve surlarıyla bir savunma anlayışı içindedir. Yine de Helen krallıkları döneminde Komagene, Samsat merkezli, Apkar, Urfa merkezli ve Palmira, Palmira merkezli krallıkları özel bir önem kazanırlar. Doğu-Batı sentezinin seçkin eserlerini yaratırlar. Zihniyet olarak dönem hem daha önceki hem sonraki dönemlerden farklıdır. Uygarlığın parlak bir dönemi olarak da değerlendirilebilir. İran, Part ve Helen etkinliği iç içe yaşanır. Kültür alışverişi, ticaret alışverişleri kadar canlıdır. Hazreti İsa sonrası Roma teröründen kaçan havarilerin ilk durakları yine Kürdistan kapıları olan Antakya, Urfa ve Nusaybin yöreleridir denilebilir ki siyasal ve dinsel terörün yeni yeni boy verdiği bir döneme girilmektedir. Roma İmparatorluğu en geç Milattan sonra 50 yıllarında tüm Anadolu, Suriye, İsrail ve Lübnan'ı fethetmiş, Krad kıyılarını da aşmıştır. Yeni ortaya çıkan Hristiyan gruplar İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra dağ kovuklarına, yeraltı yerleşim alanlarına, mağaralara, çöllere çekilmektedir. Yarı gizli bir dönem yaşanmaktadır. Siyasi terör. Belki de kitlesel olarak ilk defa Hristiyan müminler üzerinde uygulanmaktadır. Kürdistan dağlarının ilk sığınılan merkez olmaları bu yüzdendir. Artık tüm Helen krallıklarının ele geçirmiş Roma İmparatorluğu Part İmparatorluğu'nun sınırlarına dayanmıştır. Ünlü kralı Komutan Crassus ölü ele geçtiğinde Milattan sonra 50'ler Partlar ve Ermeniler bayram edecekler. Crassus'un başı günlerce teşhir edilecektir. Alan Kürdistan'daki Kitesipon kentidir. Üçüncü yüzyıldan itibaren sıra Roma-Sasani İmparatorluğu arasındaki çatışmalara gelir. Tarihin en zor savaşları yine Kürdistan üzerinde geçer. Sınır kah fırat kah Dicle olur. Diyarbakır ve Nusaybin gibi kentler defalarca yıkılır, el değiştirir. Kürdistan sürekli parçalanır. Uygarlığın bağrındaki şiddetin ve talanın sürekli kustuğu alandan... Gelişme beklemek gerçekçi olmaz. Komlar halinde dağlarda yaşam sürerken, kent merkezleri istila karargahlarıdır. Etnik toplumla askeri toplum arasında net bir ayrım oluşur. Aradaki tüccar halka, istilayla etnik gruplar arasındaki ara halkadır. 4. ve 5. yüzyıllarda iki imparatorluğun sürekli savaşlarından ötürü, alanda adeta karanlık bir dönem yaşanır. Ancak Hristiyan ve Manici grupların, Terör korkusu altındaki propaganda faaliyetleri tek ciddi sosyal etkinliktir. Palmira, Apgar ve Komagenen'in yıkılması karanlık dönemin başlangıcı olabilir. Klasik köleciliğin son demleri yaşanmaktadır. Hristiyanlık yeni dönemin müjdeciliğini yapmakta, karanlıktan sonraki aydınlığın tanrısal krallığın inancını sürekli vermektedir. Kurtuluş ideolojisi geliştirilmiştir. Sosyal kurtuluş ordusu kurulmuştur. Her iki imparatorluk içten içe çökmektedir. Dıştan etnisitenin daha sert saldırıları Roma'yı önce bölecek bir bölümünün yıkılmasına yol açacaktır. İkinci Roma olarak Bizans İmparatorluğu artık Mezopotamya'nın peşindedir. Hristiyan mezhep çatışmaları da eklenince tıpkı günümüzün sünniliği ile aleviliği gibi bir bölünme doğar. Siyasal çatışmalara dinsel mezhepsel çatışmalar da katılmıştır. Sosyal mücadele dinsel kisbe altında verilirken etnik çatışmalar kavim görüntüsüne bürünmektedir. Süryani papazlar özellikle nasturiler tam bilgi savaşçısı gibidir. Siyasal askeri çatışmaların paraleli mezhep ve din çatışmalarıdır. Süreç yeniden dünyaya dönecek Mehdi, Mesih ve Ahir Zaman peygamberleri beklentisiyle geçer. Hz. Muhammed zamanı koklamada yeteneklidir. Beklenen peygamberin kendisi olabileceğine inancı gittikçe artmaktadır. Cahiliyenin karanlığını yaşayan Arap kabile çatışmaları içinde bir güneş gibi doğar. Asr-ı saadet gelmek üzeredir. Altıncı ve yedinci yüzyıllar İslam'ın doğuş ve büyük yayılış dönemidir. Hak gelir batıl gider. Güneş doğar karanlık kalkar. Ardı sıra fetihler ve bu sefer güneyden Kürdistan kapılarına dayanma gerçekleşir. Savaş artık hanedanlık krallık için değil. Din İslam için gündemdedir. İslam fetihleri 642'de Kadisiye'deki yenilgiden sonra Kürdistan'da yoğunlaşır. Belde belde alanın İslamileşmesi süreci başlar. İranlılar Şia mezhebiyle kendi farklılıklarını korumaya çalışırken Kürtler zerdeştilikteki ısrar ve en zayıf bir İslami örtü olarak alevilikle etnik ve kavmi varlıklarını sürdürmeye çalışırlar. Sünni Kürtlük aslında yenilmiş ve ihanet etmiş Kürtlüktür. İslam kelime olarak her ne kadar barışı çağrıştırsa da etkili bir Arap ulusal savaş ideolojisidir. Günümüzün küreselleşmesi gibi dünya çapında küreselleşmek ister. Cihad en büyük ibadettir. Cihad yolunda fethedilen her şey senindir. Yenilenleri istersen köle kılabilirsin. Kadınlara olduğu gibi el koyabilirsin. Günümüzün iktidar tarzı gibi ...sadece askeri fetihle yetinilmiyor. Fethedilenlerin tüm sosyal, ekonomik, inançsal değerleri üzerinde... ...denetim ve hakimiyet kuruluyor. Zihni egemenlik en yoğun yaşananıdır. İslam, feodalizmin ideolojisi olarak... ...tüm Orta Doğu toplumunu yeniden biçimlendirme iddiasındadır. Tek ve inanmış ümmet anlayışı peşi sıra yükselecek olan... ...İslam İmparatorluğunun sosyal temelini hazırlamaktadır. Büyük bir maharetle yaratılan tek tanrılı ideoloji... Aslında tek yetkili otorite olarak sultanlığın ideolojik temelidir. Mümin tabanda Sultan Tepe'yi ustaca yaratan İslam, belki de dünyada merkezi feodalizmin en usta teorisidir. Tan beri Arabistan Yarımadası'ndan bir türlü çıkamayan Arap etnisitesi, İslam'la tarihin en büyük kalkışlarından birini yapar. Binlerce yıl susadığı iktidar hevesini Bizans ve Sasanileri yıkarak giderir. Görkemli bir feodal medeniyet kurar. Emebiler M.S. 650-750 ve Abbasiler sonra 750-1258 Arap İmparatorluğu'nun doruğunu teşkil ederler. Kürdistan üzerindeki yayılımları güçlüdür. Toros ve Zagros eteklerine kadar yayılırlar. Büyük katliamlar yaşanır. İskendervari bir haccaç yürüyüşü vardır. Kafkas, Hindikuş, Pirene ve İstanbul eteklerine kadar yayılım gücü gösterirler. Milattan sonra binlere geldiğimizde İslamiyet doruk noktasına varmıştır. Milattan önce binlerde İbrani kabilesinin yaptığını Milattan sonra binlerde Arap kabileleri yapacaktır. Ardı sıra Türk Oğuz boylarından Selçuklular ve Osmanlılar gelecektir. Son büyük seferleri İslam ve Sünnilik adına Türk kökenli sultanlar yönetecektir. Abbasi ve Selçuklular döneminde klasik çatışma çizgisi yine Kürdistan'da geçer. Bizans ve sultanlık güçleri savaşlarının büyük kısmını Kürdistan bölgelerindeki kentleri alıp geri vermeleri biçiminde yürütür. Kürdistan'ın İslamlaştırılması tamamlanır. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1071 Malazgirt Savaşı'yla Bizanslı güçler Kürdistan'dan atılır. Eyyubi Sultanlığı'yla Türk beylikleri döneminde beylikler arası çatışmalar olsa da İslami uygarlık gelişme kaydeder. Urfa, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Malatya ve Elaziz gibi yörelerde İslam öne geçer İslami kültür Hristiyan, Süryani ve Ermeni varlığını ikinci plana iter 13. ve 14. yüzyıllarda Haçlı ve Moğol saldırıları bölgede çekirge sürüleri gibi bir kırma yol açar Göçler, dağlara çekilmeler devam eder Bölge tekrar çalkalanır bu sefer geleneksel bölünme ve savaş çizgisi İran merkezli Safevilerle Anadolu ve Balkan merkezli Osmanlılar arasında çizilir. Bir nevi Bizans-Sasani ikilemi yenilenmiş olur. Yavuz Selim'in 1514 Çaldıran Zaferi ile Kürtlerin Sünni kesimiyle birlikte klasik Doğu sınırı en doğuda çizilir. Kürdistan'ın günümüze kadar sürecek bölünmesinin temeli atılır. Sınır boylarında sık sık içeriye yönelik saldırılar olursa da 1639 Kasr-ı Şirin günümüze kadar sürecek Kürdistan bölünmesi ve Anadolu'cu güçle İrancı güç arasındaki sınır hattı resmen çizilmiş ve tanınmış olur. Mezopotamya ve Kürtlerin büyük çoğunluğu Osmanlı İmparatorluk sınırlarında kalır. 1800'lerin başlarına kadar Osmanlılarla Kürt beylik ve hükümetleri arasında kurulan denge içinde nispeten sakin bir dönem yaşanır. İslam uygarlığı sünni çizgisinde gelişirken direngen zerdeşli ve Alevi Kürtler yarı isyan halinde dağların dorukları ve gözden ırak köşelerde yaşamak zorunda kalır. Yavuz Selim'in Safavi korkusu nedeniyle kuyucu Murat Paşa sadrazamlığında 40 bin Alevi'yi diri diri kuyulara doldurması ve Pir Sultan Aptal'ın idamları terörün en acımasız ve iz bırakan örnekleridir. Daha önceleri Komünal düzen arayışında olan Şeyh Bedrettin Önderlikli Hareket'in katliamla sonuçlanması ve şehin idamı önemli terör örnekleridir. Yoksulluk ve zoraki askerlik ve vergilere başkaldırı olan Celali isyanları ve ezilmeleri İslam aristokrasisinin terör dalgasını nasıl tırmandırdığının göstergeleridir. Osmanlı terörü en az dış boyutlu savaşlar kadar acımasızdır. Bunun yanında kardeş veliaht öldürmeleri, sadrazam idamları, yaygın terör eylemleridir. Osmanlılar döneminde İslam'ın resmi yorumu olarak sünniliğin kılavuzluğunda terörün müthiş ve yaygın uygulandığı açıktır. Dağdaki Türkmen boylarına karşı da sürekli terör seferleri düzenlenmiştir. 1800'lerin başlarından imparatorluğun yıkılışına kadar Kürdistan dönemin büyük bir kısmını isyanlarla ve bastırma seferleriyle geçirir. 19. yüzyıl boydan boya isyan ve bastırma yüzyılıdır. İngiliz ve Fransız misyonerlerinin etkisiyle imparatorlukla aralarını bozan Ermeni ve Süryaniler üzerine bastırma seferlerinde bu yüzyılda artış olur. Yüzyılın bitiminde 20. yüzyılın başlarında tarihin bu en eski halkları neredeyse silinir. Kapitalizmin kışkırttığı milliyetçilik yavaş yavaş zehirli ürünlerini vermektedir. Kürtlerin aynı akıbete uğramamaları farklı din ve direnişlerinin kapsamlı olmasından ötürüdür. Orta çağdaki din ve mezhep çatışmaları en az ilk çağdaki çatışma ve savaşlar kadar tahripkar etki bırakmıştır. Kürdistan'da uygarlaşmanın bu çatışma ve savaşlar nedeniyle gelişemeyeceği açıktır. Sürekli dağ kovuklarında varlıklarını korumaya çalışan etnisiteyle istila ve işgal karargahları olan şehirlerin yapısı, diyalektik bir ilişkiyi yakalayacak bir durumda değildir. Her bölüntü kendi geriliğinde ve izole edilmişliğinde adeta boğulur. İslam'ın selam yüzü biraz kazındığında altında binlerce yıllık zorba ve istismarcı gücün çıktığı görülecektir. Sultan ve bendeleri her türlü tanrısal sıfatlar altında ayet ve hadislerle kamufle edilen bir zorbalık ve sömürü rejimi yürütmektedir. Eşkiyanın dağda olanı Kaba ve açık yüzü şehirdeki ve iktidarda olanın cübbeli, sarıklı ve ağzı örtülü olarak aynı zorbalığı ve istismarcılığı Tanrı'dan onaylı olarak yürütmektedir. Fark özde değil biçimdedir. Neolitik dönemin sosyal içerikli mücadeleleriyle başlayan ilk çağ köleliğinin savaşlarıyla tırmandırılan ve orta çağ feodalizminin savaş ve terörüyle sürekli yoğunlaştırılan Kürdistan üzerindeki mücadele savaş ve terör ortamında Kürt halkının varlığını koruması bile oldukça değer taşımaktadır. Güçlü ve gelişkin uygarlıklar altındaki kadar olmasa da, etnik direnişçilik tüm kusurlarına rağmen Kürtleri, bu amansız tarihi süreç içinde var kılan temel faktördür. Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasından sonra, Kürdistan'ın daha da parçalanması ve şiddet ortamına çekilmesi gelişti. Yeni emperyalist ve sömürgeci güç olarak yükselen İngiltere ve Fransa'nın çizdiği, Orta Doğu haritasında Kürdistan üzerinde Türkiye Cumhuriyeti İran Şahlığı Irak Monarşisi ve Suriye Fransız Yönetiminin egemenliği geçerli kılındı Daha doğrusu dayatıldı Yeni rejimler altında Çıkarları daha da daraltılan Kürt işbirlikçi Üst Tabakası'nın Sınırlı ve eski otonom Heveslerinden kaynaklanan ve çoğu Tahriklere dayanan isyan hareketleri Terörün yoğunlaşmasına yol açtı Ayaklanmalar ulusal ve demokratik talepleri geliştirmiş olmaktan uzaktı. Eski ayrıcalıklı günlerini arayan Kürt işbirlikçi feodalitesinin yeni rejimlerden pay isteme kavgasıydı. Kapitalizme dayalı ve milliyetçi ideolojiden etkilenen yeni rejimlerin tek ulus, tek dil, üniter devlet panatizminden Kürtlerin payına düşen, eskisinden beter inkar edilmek, baskı altına alınmak, isyan halinde katliam ve zoraki asimilasyonla ortaçağ karanlığına terk edilmekti. ...tam anlamıyla cendereye alınma söz konusuydu. Denebilir ki dünyada Yahudilerden sonra bölgesel çapta... ...şoven milliyetçiliğin en yoğun terörünü yaşayan halk... ...etnik ve olgusal varlık olarak Kürtlerdi. Kürtlerin kendi işbirlikçi hainleri tarafından... ...feodal geriliğe terk edilmeleri, çağdaş milli demokratik hareketlerle bile... ...anlam verememeleri yüzünden yaşadıkları durum... ...20. yüzyılın en çirkin yüzlerinden biridir. Türkiye'nin egemenliği altına aldığı Kürdistan'da yürüttüğü politikaya resmi olarak Sel Hareketi adı verilmekteydi. Üzerinden geçilen her yeri çiğneyip geçmek iyi olarak benimsenmişti. Bunda imparatorluğu kaybetmenin acısı da vardı. Hiç olmazsa geri kalan parçalar mutlak bir erimeye tabi tutulmalıydı. Dünyanın hiçbir döneminde hiçbir rejimde görülmeyen ana dil Kürtçe yasağı bile Türkiye rejiminde uygulandı bin yıllarca yaşanan sosyal mücadelelere, amansız istila, işgal ve kolonileştirme savaşlarına ek olarak, tüm toplumsal değerler üzerine, Kürtlüklerini yansıtacak her şeyin üzerine bir kara şal örtülmüştü. Türkiye Cumhuriyeti statüsü altında, Kürtlerin yaşamı üzerine, sosyal bilim ve edebiyatın çok yoğun çabaları, ancak bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarabilir. İran'da yeni bir imparatorluk hanedanı olarak yükselen, Tehlevi Şahlığı'nın uygulamaları da Türkiye Cumhuriyeti'nden farksızdır. Simko İsmail ayaklanmasından Mahabat Kürt Cumhuriyeti deneyimine kadar tekrarlanan Kürt hareketliliği benzer ideolojik sınıfsal nedenlerle kolayca tasfiye edildi. Geriye yoğun bir terör rejimiyle 20. yüzyıla özgü faşist milliyetçi yaklaşımlar hakim kılındı. Irak ve Suriye Kürdistanı üzerinde İngiltere ve Fransa'nın uygulamaları işbirlikçi Arap hanedanlara dayalı ...aynı bastırma ve sömürge rejimini egemen kılma biçimindeydi. 20. yüzyıl Kürt olgusunda yaşanan... ...gerçekten dünyada örneği olmayan... ...kafese kapatma ve evcil hayvan haline getirme politikasıydı. Kürtlerin toplumsal bir olgu olarak... ...insandan sayıldığına dair hiçbir işaret yoktur. Bir Afrika'ya uygulanan sömürge politikaları bile... ...Kürtlere çok görülmüştür. Siyasi, ekonomik, sosyal, hukuki hatta askeri politikaların çağdaş, etnik, ulusal ve sömürgeleştirme baskısı biçimleri bile çok görülüp uygulanmamıştır. Yok sayma, sen kendini Kürt saymazsan Kürt sorunu yoktur diyen yeni başbakan Recep Tayyip Erdoğan aslında derin devletin gerçeğini ezberlemiş olarak söylüyor. Hakim ulus ve mezhepten olduğun, kendini yok saydığın oranda kabul görebilirsin anlayışı aslında faşizmin en tehlikeli biçimlerinden biridir. Yahudilere uygulanan türden terör açık ve nettir. İnkar türü kapalı ve karanlıktır. Kürtlere uygulanan teröre kara terör demek yerindedir. 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında ABD etkinliğine iyice açılan bölge ve Kürdistan'da tehlikeli ve çelişkili bir politika takip edilmektedir. Bir yandan Kürt pederesi, diğer yandan PKK ve en büyük Türkiye parçasındaki Kürt tasfiyesi Uygulanan savaş ve sonuçları ABD ve Avrupa Birliği'siz asla düşünlemez. Filistin, İsrail oyunundan daha beteri Kürdistan ve komşuları arasında oynanabilir. Mücadele, savaş ve terör politikasına dehşet sıfatı eklenebilir. Tarihin hiçbir döneminde ve yerinde hiçbir insan topluluğuna bu yönlü dehşete varan politikalar uygulama ve her şeyi bu politikalara şiddetin en planlı ve sinsi olanına dayalı olarak belirleme örneğine rastlanmamaktadır. Hemen şu hususu belirtmeliyim ki eskiden yaptığımız gibi bu savaş politikalarını Türk, Arap, Fars, ulus sömürgeciliği, inkar ve imhacılığı söylemiyle izah etmeye çalışmak çok yetersiz ve yanılgılı sonuçlara götürür. Olgu daha kapsamlı tarihsel ve toplumsal sistemlerle ilgilidir. Aynı biçimde Kürdistan'daki uygulamalardan... ...Türk, Arap ve Fars devleti sorumludur... ...tarzındaki söylemler de soyut ve indirgemecidir. Olgunun gerçek oluşumunu izah etmekten uzaktır. Ortada zannedildiği gibi bir Türk, Arap, Fars ulus çıkarı ve devleti yoktur. Ulus devletin kendisi bir sıfattır. İdeolojik tanımlamadır, gerçeğin kendisi değildir. Ulusların devleti olmaz. Hatta dar anlamda sınıfların da devleti olmaz. Devlet en azından... 5000 bin yıllık gelenek olup... ...kar topu, nar topu gibi... ...yuvarlana yuvarlana günümüze kadar gelmiş... ...birçok parçaya bölünmüş... ...bazı etnisiteler onu çok... ...bazıları az kullanmış... ...kullananlar da tüm etnisite olmayıp... ...bazı hiyerarşik ve sınıfsal gruplar olmuştur. Belki de Türk, Arap ve Pars etnisitesi... ...ulusu da devlet olgusundan... ...Kürtler kadar baskı ve sömürü görmüştür. Türkmenin çektikleri... ...bedevinin yaşadıkları... Hulamların gerçekleri Kürtlerden daha azdır demek yanıltıcı olur. Kaldı ki hangi Kürtler sorusu da çok önemlidir. Bu savaş politikalarının en büyük sorumlusu Kürt feodalitesidir. Beylik, mirlik, hacı hocalık taslayan takımıdır. Eğer bunların yoksul emekçi Kürt halkına her zaman büyük zarar verenlerin ciddi bir amaca ve yönteme dayanmayan Provokatif ayaklanmaları ve sonradan alçakça teslimiyetleri olmasaydı hiçbir Türk-Arap fars ulusçusu ve devletçisi mevcut uygulamaları icat edemezdi. Dolayısıyla eğer Kürtler için en stratejik olumsuz öge aranacaksa bunu kendi hainleri içinde araması gerekir. Hem de her zaman ve her yerde, her yöntem ve amaçla. Çünkü bunlar iğrenç çıkarlarıyla ve Filistin-İsrail trajedisini bile geride bırakabilecek oyunlarıyla Kürt halkıyla iktidarları karşı karşıya getirip sonra aradan sıyrılıyorlar. Karşılığında ihanet bedeli mal mülklerini koruyorlar. Hatta metropol ve sayfiye yerlerinde yerleşimler kurarak o lanetli binlerce yıllık oyunu durmadan sürdürüyorlar. Bu politikaların en az 5000 bin yıllık tarihini Gılgamesh ve Enkidu'dan beri Destan kılıfına bürünmüş de olsa açıklamaya çalıştım. Şuna inanıyorum ki yürürlükteki blok iktidar politikalarından ne devlet ne ulus olarak Türk, Arap ve Parsların %99'unun gerçek bir çıkarı olamaz. Çıkarı olması şurada kalsın, geri kalmışlık, düşmanlık, yersiz kin gütmeler, karşılıklı şiddet, kaynakların boşa harcanması ve sonuçta hak edilmemiş anlamsız bir yaşama yol açması nedeniyle kendilerine büyük zarar verir. Bu korkunç kısır döngüyü, sırlı ve sihirli oyunu açığa çıkartmak için başvuracağımız en önemli çare sosyal bilimin kendisidir. Ama gerçek sosyal bilimden, iktidarı, dayandığı ve yol açtırdığı savaşı ve sosyal yapılanmaları çözen bir sosyal bilimden bahsediyorum. Yoksa Sümer rahiplerinin yıldız hareketlerine dayanan, kader biliminden daha tehlikeli sonuçlar veren, bütünü, canı, yaşamı görmeyen, saygı ve sevgi duymayan, kadavrasal bilimden bahsetmiyorum benim bu savunmamdaki en önemli katkım bu bilimin maskesini düşürerek gerçeğe yaklaşımı biraz daha ilerletmiş bulunmamdır milliyetçilik bilim midir dincilik bilim midir Sosyalizmçilik bilim midir liberalcilik bilim midir muhafazakârcılık bilim midir belki de ilk çağın demi geçmiş putçuluğundan paganizmden de geri bir putçuluktur çünkü o putçuların zararı çok sınırlıydı ya bu ucu bucağı belli olmayan kavram putçuluğunun verdiği zararın haddi hesabı var mıdır? Bir kutsal din kitabına bağlı olan müminler, bu kitapların bazı yönleriyle sosyolojik yorumunu yapmaya çalıştım, bile bildiklerini sandıkları değerlere bu denli bağlı olmalarına karşılık, kadavra ve kavram putçuları tespitlerine ne kadar bağlı olabiliyor, fayda umabiliyorlar. İlerideki kısımlarda, bu konularda, öz eleştirisel yaklaşımı geliştireceğimi belirterek konuya dönüyorum. Kürdistan'daki iktidar ve dayandığı savaş gerçeği, doğru çözümlenmeden Kürt sorunuyla uğraşan ve karışan herkese, her devlete, sosyal ve siyasal gruba büyük zararlar vereceğinden ısrarla bahsediyorum. Bu herhalde tarafların kendilerini yeniden gözden geçirmeleri, büyük yanlış, hata ve çılgınlıklarından vazgeçip, çok sayıda olabilecek insani çözümlere varabilmeleri içinde en anlamlı yaklaşım yöntemi olacaktır. Fanatizme dayalı, her, ister ezen, ister ezilen, ister sömüren, ister sömürülen adına, milliyetçi, dinci, solcu yaklaşımın çözüm olmadığını, herhalde bütün 20. yüzyıl savaşları fazlasıyla ve çok büyük acı ve kayıplar pahasına doğrulamaktadır. Çok kaba tarihsel taslağımızdan da anlaşılacağı gibi, Kürdistan'daki gibi mücadele, kavga, savaş, terör uygulamaları kendine has bir iktidar bloğu oluşturmaktadır. Tarihin belli başlı tüm sistemlerinde geçerliliğini yoğunlaştırarak sürdüren savaşa, askeri güce dayalı bu iktidar blokları bir hamur gibi toplumun her dokusunu yoğurup biçimlendirmektedir. Ortada öyle Kürt toplumu ulusu diyebileceğimiz kendine özgü, öz dinamikleriyle oluşmuş bir yapı yoktur nuh Nebi'den kalma, iktidarlaşmış, onun kurumsal ifadesi olmuş, zorun gelenekleri tayin etmektedir. Bir zaman olmuş mitoloji, söylenci olarak, bir başka dönem yüce din denmiş, çağımıza doğru ulusumuz, sınıfımız adına milliyetçiliğimiz, sosyalizmciliğimiz olarak meşruiyet, geçerlilik arayan bu zor aletleri toplumda karışmadıkları, belirlemeye çalışmadıkları tek bir doku bile bırakmamıştır. Asıl Kürt sorunu yaşadığı bu olguların oluş tarzından doğmaktadır. Kürt olgusunun kendisi oluşum tarzından ötürü tam bir sorunlar yığınıdır. İşin en acı ve vahim tarafı bu olgunun sorun çözme yeteneğini büyük oranda kaybetmiş olmasıdır. Olgu sorunsallıktan ötürü boğulmaktadır. Kanser hücrelerine benzeyen Kürt toplum dokularından bahsetmek gerekir. Ağacın kurduğu ağaçtandır denilir. Öylesi Kürt kimlik ve şahısları yığınlarla orta yerde durmaktadır. Kürt dilinden tutalım varsa partisine, Kürt kadınından tutalım sözde en tanınmış liderlerine, köylüsünden, kentlisine, aydınından hocasına, dininden milliyetçiliğine, yurtseverinden hainine, diplomatından politikacısına kadar. İşin ABC'sini bile hakim olamayan ne kadar çaresiz, sahte, kurnaz, hain, korkunç, iyi, güzel ve doğrusu vardır. ...kestirilmesi güç bir soru. Sorumlusu kim? Mevcut ve tarihten şekillenmiş gerçekten... ...kime, ne kadar, nasıl hizmet ettiği de... ...pek kestirilemeyen iktidar parçaları... ...ve sonuçta onları öyle tutan geçmişin... ...günümüzün zor aygıtları... ...onların her tür savaş ve terörleri. Bunlardır. Kürt toplumunun olgusunu belirleyen... ...mevcut hallerde sorumlu ve çaresiz tutan. Tersine bu aygıtlara karşı ayaklanma... Gerilla benzeri yöntemlerle direniş gösterildiğinde ortaya çıkan gerçeklik... ...gelişmemiş ama geliştiğinde onu da aşacak olan Filistin-İsrail çatışma modelidir. Taraflar adına ne çıkarı denilirse denilsin... ...böylesi bir modelle herhangi bir toplumsal sorun daha iyiye güzele doğru çözülebilir mi? Ateşin ateşle söndürülmesi gerçekçi olamaz. O halde savaşçı iktidar klikleri olarak toplumsal sorunları çözme yöntemlerini terk etmek en doğrusudur. Buna direnişçilerin aygıtlarını da eklemek gerekir. Yöntem başka yerde ve türde aranmak durumundadır. Kürt olgusundaki muazzam çarpıklıkları çözmenin yöntemleri, özellikle hakim zoru elinde bulunduran iktidar güçlerinin savaş aygıtlarından beklenmemelidir. Herhalde ilk yapılması gereken, eğer karşı taraf zorla bir şey dayatma iddiasında bulunmayıp, Çözümün siyasal, barışçıl, demokratik tarzını esas alıyorsa ve bunda samiyetini anlaşılabilir nedenlere dayandırmışsa, hakim gücünde askeri aygıtı devreden çıkarması aynı yöntemlerle cevap vermesi gerekir. Tartışma ve çözüm yollarını sivil demokratik diyalog araçlarına bırakmak insani olduğu kadar ekonomik ve toplumun ezici çoğunluğunun da çıkarınadır. Kürdistan'da Zorun Rolü adlı derlemeyi 1982'lerde hazırlamıştım. Zoru çözdüğümü sanmıştım. Daha sonraki pratik bu kendime güvenimin büyük yetmezliklerle dolu olduğunu gösterdi. Bu satırları bir giriş olarak belirtip yeniden Kürdistan'da zorun rolüne dönerken gerçekten bu sefer var olan bilimsel derinliği yakaladığımdan ötürü güvenim gerçekçidir. Çözüm yolunu sanıldığı gibi ve sosyalizm adına bir benzerini yaşadığımız kutsal şiddetten geçmediğinin tersine çok zorunlu ve gerekli meşru savunma dışındaki tüm zorların en lanetlenmesi gereken insan pratikleri olduğunun derinden farkına vararak Kürt olgusu ve Kürt sorunundaki çözümleme sorumluluğumu göstermeye çalışıyorum.